Meccan aşama 22. yoldaşların en şiddetli olanlarından biri Bilal bin Rabah'tır, Tanrı ondan memnun olabilir, bu yüzden büyük kaya özgürlüğün ciddiyetine yerleştirildi ve şöyle diyor, biri.